Şimdi Leylek Ülfer, yani İstanbul'dan radyo canını veriyor, değil evet. mi? İstanbul'da dinliyorsun abi, Bursa İstanbul irtibatlaştı erkan bey. Burda yapılan ilan orada atılıyor. İstanbul'dan Leylek Ülfer'den duyuluyor, dinleniyor. Küpeler Ahmed var, bizim adresimiz. Küpeler Ahmed Onu canlandırdık erkan bey. Başladık, sohbetler atıyoruz, uğraşıyoruz. Onda görüntülü müdür? Evet hocam. Deneme yapılıyor şimdi, denemeye göre, onda da görüntülü şu anda bizi görerek burayı izliyorlar. El sallayın millet, canlı yayında sunuyor ha. <gülüyor> Allah Allah. Bu var ya, bir işe daha ulaşalım diye bırakıyoruz yani. Reklamlarda değil yani, haberlerin reklamı var, para mı lan? Yani, param istiyoruz, bu var ne kadar? Külfetini, zahmetini arkadaştan çekiyor, Allah razı olsun. Lalepli Efendi Allah razı olsun. Radyo ya bütün hizmetleri titizlikle yapıyor. Lalepli Efendi çok hizmeti var yani. Bak şu bu hizmetleri de onlar istiyor. Kaytaran kaytarana, kaçan gitti yani. Yine bu arkadaşlarla Lalepli Radyo'muzdaki arkadaşlarla yürütüyoruz. Elhamdülillah. Duperamzonokta bir canlı zaten diğer 15'te bir perşembeler de görüntülü veriliyor. İnşallah. Küpberat Hoca diye Facebook'ta bir sitede canlılandı. Şimdi 230 bine falan gitti üye. Haftada 500 bin kişiye ulaşacak hale geldi haftada. Onları da canlandırmaya çalışıyoruz. İşte efendim o tabii herkes ilgilendirmiyor biraz o işin meraklısı vardır azdır ama Mühim olan gençlere ulaşmak. İnternette dolaşanları Çevirmek Yönlendirmek Mevla Kerim Herkes bir sebeple dönecek, hidayete edecek inşallah. Herkes bir gün sünnet olacak inşallah. <gülüyor> ya geçen bir müşahın billahi gittim. Bekle gidemem de komşulara gidemem. Dokuz senede. <gülüyor> Gelin orada toplanmışlar. Gittim. <gülüyor> birisi de arkadaşım çağırmış. Dedi hocam ben, de, ben çok istiyorum şu televizyon kurulsun falan. Dedim kolay değil. bizim millet bir gevşek. Altyapı hazır değilse işte, uğraşıyoruz falan. Ben dedi namaza başladım. Ey Allah kabul etsin nasıl oldu biliyor musun nasıl oldu dedi arabalar karıştı dedi yanlışlıkla oldu dedim nasıl yanlışlıkla oldu arkadaşım dedi komşusu mu akrabası mı ne o almış arabayı gitmiş dedi iş için o arada benim de işim çıktı dedi anahtar evdeyecik dedi ben de telefon ettim ya niye arabamı aldın gittim falan ee dedi işe de acele bir işim çıktı işte al benim arabayı git dedi ben de dedi bildim ben dedi böyle vah sohbet hiç alakam yok dedi Meğer de onun araba da gelip bir efema çıkmış dedi. Ya bir de başladı namazdan, abdestden, cennet, cehennem dedi. O gün bugün kuruyor. <gülüyor> ya bizim köy yanlışlıkla dinleyen bile yolunu buluyor ya. <gülüyor> ya Allah için bir de olmaz ya. Öyle bir durum var. Bu millete ulaşacağız. Millet duymamış ya. Çıkıyorlar o ilahiyattan, koçer, kuroda göre anlatıyorlar anlatıyorlar kimse namaza başlamıyor ya bir kişi namaza başlayanı duymadık bırakanı duydum yaşamını duydum peşini bırakmıyor ya hacca <gülüyor> gitmeyi bırakanı duydum boşver gitmeyin diye hocayı duydum şiisi vehamisi evet hepsi kiri takıyor pis bir radyo ile. E tabi kasetlerin de internetin de hakkı yenmez yani. Bu internet işi bütün dünyaya yayılmış. Bugün yine gemide geliyoruz. Bir kadın geldi. Yaşlı kadın, açık. Pantolonu falan. Ben diyor aynadığım hiç sohbet kaçırmıyorum. Geliyorlar açık seçim kadınlar. saçık kadınlar. Sohbet kaçırmıyor. Ya geçecek yoksa Ermeni geldi ya Ermeni kadın. Şifa-i Şerif derslerini kaçırmıyor. diyor. E hidayet Allah'tan kardeşim. Biz ulaştıralım, siz muazzapsınız, görevlisiniz, vazifelisiniz, gel buraya dolduk boşal, yaramaz böyle. buradan alacağız, kuvveti, sohbetten alacağız, çıkacağız, milleti devlet eder, bak, lalebin dergisinde lalebin efemin frekansları var, ne demek, uydu adresleri var. yani dünya her yerinden o uydu frekansına girse, bu sohbeti işi dinle, sohbeti dinler. Amerika şu anda bu sohbeti dinleyebiliyor. Rusya dinleyebiliyor şu anda. Çünkü lalemin efendim frekansına kimse dinliyor işte. Böyle bir imkan var. Millete başar görürler. Nasıl olacak? Aman frekansları yayın. Efendim sohbet saatlerini duyurun. Birbirine mesaj çekin telefon edin. İnsanların kafası karışıp geçin derdine düşmüşler. Maddi manevi sıkıntı var maddebette. Onun için biraz bu işleri ihmal ediyorlar. Ama biz hatırlatacağız. Bak ne diyor? Habibi'nin kitaptan sana vahyedileni oku. İşte ayet okuyoruz. Ayet okuyorsan bu millet yola gelir mi? Tefsir hadis olmadan yola gelir mi? Burada hikaye anlatırsan hidayet gelir mi ya? Vaknus salâh. Namazı dost doğru kıl. Şimdi namaz dersi de değil. Yani ayet-i malâverim. Ne اِنَّ السَّلَاةَةَةَنْهَا اِلْفَحْشَائِرِ الْمُذْكَةَةَ Hakkıyla kılınan namaz insan kurmuştan, haramdan, zinadan livatadan, lezbiyenlikten eşcinsellikten, ne dersen de mülkânattan, bütün yasaklardan alıp koyar. Namaz böyle bir şey. Alıp koymuyorsa namazın doğru değil, namazını tahsiye et. Yanlışların, eksiklerin var, güzel. Haramdan kurtarmıyorsa seni Namazın namazı Ama bırakayım mı? Bırakma! Noksanını tamamla. Takiple de bırak? Yani hem namaz buluyorum hem de başı açık geçiyorum diyor kadın. E, namaza başını örtüyor tabii. Şimdi sen buna madem sokakta başı açık geçiyorsun namazla kılma. Denmez! Namazını kılmayacak ziyaret. Oğlu yakından vazgeçirecek yani. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle mi yaptı? Dedi ver ya Resulallah falan adam namaz kılıyor hem de senin arkanda fakat hırsızlık da yapıyor, devam ediyor. Bak Ya adam hırsızlığı bırakamaz. Her Müslümanın müptela olduğu bir günah var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelin ona haber edin de hiç gitsin bir daha camiye gelmesin namazı terk etsin dedi mi? Ne buyurdu? اِنَّ سَلَاتِ اَوْا سَتَلَا Bırakın namaza devam etsin, cemaate gelsin namazı yakında onu hırsızlıktan koruyacak hakikaten biz zaman sonra görelim namaz koru وَلَذِكُرُ اللّٰهِ bir de Allah'ın zikri var ya o zikir diyor, namazdan da diyor. zaten namazı bilen için kılıyoruz وَاَكُمُسْفَلَاتِ اَنَمَذَا اَنَمَذَا اَنَمَذَا اَنْمَذَا اَنْمَذَا bir zikri beni hatırlaman için, <gülüyor> namaz Allah'ı hatırlamak için. Değilse namaz, namaz olmaz mı? Allah'a übber dersin, Esselamu Aleyhi ve Kur'anullah bir kere Allah'ın düşünmesin. namaz bu. o? Hakik bir namaz, zikirdin. Namazı Allah'a übber, Allah'a übber büyük zikir mi? Tekbir. Sübhaneci tesbih, zikir değil mi? Tatiha ayet en büyük sure, zikir mi? Zambi sure, Kur'an zikir mi? Azazik'u mübarek nâzıl. Bu Kur'an zikirdir diyor. Kur'an ettir sanay dedi diyor. Kur'an zikir. Hep Allah'a da atıl. Rukû' edin Allahu ekber. Rukû'da ediyorsun. Sübhane rabbel Tesbih zikir değil. Secde ediyorsun. Sübhane rabbil âlâ. Tesbih. Zikir değil mi? Teayyetulû ettehiyyâkü lâhussalevâdun <Sessizlik> payimâ zikir değil mi? kelime-i şeadet buyurun eşhedü ellââ elâhâdâllâhâ eşhedü ellâhâdâ amkûrâşûsûs zikir değil namaz hep zikir hep onun için namaz zikir ama namazın içinde veya dışında Allah'ın zikrin edir diğer bütün amellerden daha büyüktür Şimdi burada Mehmet Hazretlerimiz ne kuyruğulardı? Oturdun tek başına Aldın eline teşbih La ilahe illallah, la ilahe illallah bu zikir Bu büyük, çok büyük bir şey Ama cemaatle beraber yapılan zikir Büyüklüğüne büyüklük katılıyor Tanrı şeriflerine mesela müsaade cemaatle olduğumuz Şimdi bizi burada toplantımız nedir? Cemaatle yapılan zikir Bundan dolayıdır ki bu hepsinden büyüktür. Zikir deyip geçmeyelim. Zikrin çeşitleri var. Zikrin manası var. Tabi faziletleri var. Hakkında birçok alif-i var. hadis-i şerifler var. 54 farzının içine 54 farzının bir ikisine birikisi. E zikir. Çünkü Allah'ı zikretmeden, hatırlamadan, Allah demeden, Bismillah demeden, Rabbin adını anmadan dilden görümden yardım etmeden hiçbir amel başlamaz. Başlamaz, tamam olmaz. Ne başlar da tamam olur. Hepsi yoksa olur. Öyle bir mesele ki bu Kur'an-ı Kerim'de çok namaz kılın emretmiyor. Namaz kılın diyor. Farzlar vermiş, vacifler belli, belli. Yani çok meselesi yok. Kur'an-ı Kerim'de oruç tutun, buyuruyor, çok cümlesi, kelimesi yok. Hacca kelime buyruluyor, çok, hac hac çok yapan ifadesi Kur'an-ı Kerim ortada. İmanetlere baktığınız zaman. Bir tek, neredesin, çok söylüyor? He? Neyi emrediyor çok? İki yüz. Estağfirullah, yâ emredînâ medû, ey iman etmiş idealim bu itimfa bir düşman cemaatiyle kafir ordusuyla karşılaştığınız zaman cephede günah kavurulun, müskavurulun işte Çanakkale'de şurada burada cephel benlikte kafirlerle karşılaştığınız zaman ne yapın? Feskuju kaçmayın, sevadedin. Etkadımız <gülüyor> kaçmadılar, kazandılar. Hatta kalkmak kebahayi rendeği kralı. Üçüncü Mehmet ne denile padişahlardan? Bayağı bir bozduğum olmuş. E, Orduda dağılıyor. E, ne yapacağını şaşırmış mübarek padişah. Bu padişahlar da çok mübarek adam var yani. Yani bir çoğunda şehit oldu biliyorsunuz. Kanuni de şehit oldu Züker Parti'den. O sefer de çok Murat Hücavendi geldi orada Kosova'dan. Bu bu sizin buçadan mübarek. İç organlarını orada bırakıyorlar, tahnit yapıyorlar, buraya da bir dışı geliyor bu cesetler. Hep şeyin oluyorlar, kaçmıyorlar yani. Yaşlı olsalar da bozgun olsun, kaçmıyorlar. Ona da demişti, onun Şeyhülislam'un herhalde Hoca Saadettin Efendi olacak. Gelmiş demiş, hükârim demiş, ecdanınız kaçmadı siz de kaç payın. Ordu dağılıyordu yani padişah ortada kaldı. Siz demiş, Allah'ın izniyle kaç payın dedi. Ne yapalım demiş, evet. Ne yapalım? Şöyle yapalım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkayı şeklini götürüyorlar, harbe. Demi şimdi tam tamamen hırkayı şekli demi sizin üstünüze serelim, sırtınıza atalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir himmeti gelsin, manevi yap. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkayı şeklini boykudan aşağı sarmışlar arkasından ordulara bu haber gelince Peygamberimizin hırkası aramızda işte benim padişaf düşerdi Hemen toparlanmışlar, kazandılar. Bir muharebe. Bir şey dediler de adını unuttum. Bir sefer. Muhaç mı? Muhaç mı? İşte muhaç mıdır, muhaç mıdır? Ben o kadar tarih şey yok yani. İki rivayet geldi. İkisini de söylüyorum. Hangisi kurtarırsa, kay kayıttan öbürünü silin. <gülüyor> <gülüyor> Tarihi de biliyorum ya bu ya. Haaa! ne diyorum şimdi? Himmet istemek, fasullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle yardım getirir mi? Hem nasıl getirir? Kur'an-ı Kerim görengeyecek bu bir tüm işteki iletimde bakmakum İsrail oğlana diyor Sizin kuvvetiniz, zaferiniz bir tabut gelecek Tabutun içinde Allah'tan teyiz var Sandık gelecek diyor ya, sandığın içinde Allah'ın şu gelecek Ve bakıyetin mümâ tebe kâlimûl-şâhu vâlu hâon Musa ve hanedanından kalan içinde var, asha var. O sarıklar, asha ile, nalinden o taputun gelmesiyle zafer gelecek diyor, Nakara suresi ya. Bu sapıklarla ben de vuruşum. İnternette var birkaç tane. Kendini bilmez, hatta bilmez. 28 kişi beğenmiş konuş bu. 24 kişi de renk <gülüyor> <gülüyor> biri Salah. Sıfet diyor, müşriktir, dinsizdir, kitapsızdır. Niçin diyor, şu evliya bizi Evliya Evliyalarını kurtarmadır. Allah kurtarır. Ve zındık. <gülüyor> Tabii ki Allah kurtarır. Ama Allah evliyaya güç verdi mi vermedi mi? Peygamber'e mucize verdi mi? Harptır. Evliyaya keramet verdi mi? Harptır. E sen, Evliya beni kurtardı demek ne demek? Desen ki bu doktor bana iyi geldi. O zaman canlı doktor iyi geldi de Allah iyiliği verdi tamam doktor ne oldu? e sebep oldu bir adam şimdi dese ki bu doktor bana iyi geldi, bu ilaç bana yaradı dese adama kâburtuyor yani ne kadar sebep bunlar ya ya ilaç yaradılınca adam niye kâbursun ya? Allah yaratıyor onu da sebeptir o ya Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem müslimde hadiste ediyor. ve kendin hula nübü'lü ekme öyle bulasak bir küçük genç çocuk vardı körlerin alacaları yiyeniyordu diyor eski ümmette ee nasıl yiyeniyordu diyor ee Allah yaratıyordu o onu sebep ediyor peki İsa Aleyhisselam Kur'an'da ne diyor ve de ekme anadan dolma körü iyileştiririm Kur'an'da ve Abra abraş alaca hastasını yiyenlerim ve ömrüm mevka ölüleri kilitirim diyor ee İsa Aleyhisselam mi? bi istillah yahu hepsi Allah'ın izniyle kardeşim sen şimdi aklın yok bu senin yahu evliya beni kurtar tabi evliya kurtaracak eskiyamı kurtaracak eskiyat dağıtaki değil ama kesiyor doğuruyor eskiyat kurtaracak beni ya Allah dostları adamı kurtarır himmetiyle kurtarır çünkü Allah onlara o izni verdi mi? E, verdi işte azabemle ya. Süleman aleyhisselamın tahtını, Belkıs'ın tahtını, Sebe kraliçesini, Sebe Yemen, Yemen'den Kudüs'e ne diyor? Enerji kemil. Kim ne yaptın diye kapadı. Süleyman diyor kim getir bunun tahtını? Peygamber değil, asaf da haleleceği ve uyunun el olan, kitap bilgin olan, işi azamı bilen kerametli uza. Ne diyor? Gözün de açık kapamadan diyor tahtını getirir. E keramet haktır peygamber değil bak Gözün açık tamamadan diyor Süleyman Açak peygamber Ama o zat, o ilgi olan zat keramet sahibi değil Allah ona izin veriyor Dünyanın neresine neresine yani Çiftli bir de karkoyla umarkoyla zor gelir Bir de sırça köşk olduğu için 45'de e kırılır yani Sigorta şirketine ulaşır <gülüyor> Keramet haktırsın Necai Evet Nereden geldik buraya? Düşman ordusuyla karşılaştığınız zaman Feskutlu sefahdetin kaçmayın birinci vazifene Beddurullâhe <Sessizlik> kefîvâ Allah çokça anın Bak Allah'a ciddi harkı bile bırakılır mı? Hem de ne kadar zikir? Kefîvâ Onun için düşman üzüne atlarken ne diyorlar? Mehmetçik Allah Allah Allah Allah Allah Kıbrıs'a çıkartma yapılırken Mevcilenmiş Rumlar gavurlar Çıkan kuruluyor, çıkan kuruluyor. Birbirinin üstünden geçiyorlar ya. Yani. Fakat zafer olmuyor. Kumandanın hatırına geldi. Allah diyerek yürüdü dedi. Ne zaman Allah Allah Allah Allah diyerek yürüdüler? Efendim arkadaşlarımız, şehitlerin üzerinden tabi o iddihanda bu anda gömleyle uğraşamazlar. Geçerek Kıbrıs'ı fethediydi. Bugün de Putsana fethiymiş. Allah hayırlı mübarek yapsa. Hangi beti? Osman Gazi mi? Orhan Nazırı. Orhan Gazi'nin fetih. Sonra bir daha işgal var değil mi bir evet. yani. daha? Yunanlılarla ilgili demiş ki İstanbul'da iki defa var evet. çünkü. He? O başka. O Orhan Gazi'nin ilk fetih yani. Allah'a evet. da mübarek yaptı. Ben de okudum, ruhlarla ormanın yanındaydım demek. Üftade Hazreti'ne cerfettik, oradan geçtik okuduk. Tabii günler çok önemli işleri. Esas bir olan fetih ruhudur tabii yani fetih her zaman için fetihler. Allah manevi fetihler nasip eylesin. Şimdi yavrular, gelip ki buraları yeniden almak çok isterler ama alamıyorlar. Bak nasip etmiyor. Ama filmleriyle, dizileriyle, modalarıyla efendim bütün müstehcen neşriyatlarıyla maalesef elimize ocağımıza kadar cebimize kadar giriyorlar. Onun için şimdi ne lazım? Bunların bütün kötü ve hünkâr adetlerini reddedecek, ortadan kaldıracak, engelleyecek, neslimizi bunlardan, bu cavurlardan kurtaracak manevi fetihler lazım. İnşallah bu cemaatler daim oldukça o fetihlerden nasip olacak. Biraz sendeniyoruz ama toparlanma sürecidir inşallah. Sebahat edin. Vezdurullahı kefiyat. Allah'ı çok yetinledin, laik <gülüyor> Türkiye <gülüyor> ol. Ola ki felah elerse, Umduğunuzu bulumsunuz, korktuğumuzdan korunursunuz. Ola ki ne demek? Mutlaka demek. Allah'ı çok zikreden iflah olmaz mı? Felah bulmazsa kim bulacak? Bir çok hadis kelimelerde yine e, Cuma suresinde de var. <gülüyor> Seyda Muzayyidül Salatte, pencere Cuma namazı bittiği zaman. Cuma saatinde alışveriş ah, haram. Cuma bittiği zaman ne yapın? Çıkın, yayın. Dükkanlara gidebilirsiniz, işinize gidebilirsiniz. <gülüyor> Vesturullah, Jefira. Cuma bitti ama zikir bitti mi? Bitmedi. Yolda yine la la la, Subhanallah. Dükkanla Subhanallah, Bismillah, la la la, Allah Allah, Subhanallah, La huda ve la kudüs, la zikir. Allah zikir. La albi teflih. Umulur ki felaha erersiniz, kurtulursunuz. Yine Ahzab suresinde olacak. يَا اِلَّذ۪ينَ اَمَلُوا iman اَتْمِشْكُ kullar, اِذْكُرُوا اَذِكْرَنْ كَذ۪يرًا Allah türü şükredim. وَسَبِّحُرُوا اُقْرَانَ Sabah akşam onu teşbih Yani güneş doğmadan ne diyoruz? Sübhanallah-ı Daha ilave edişi Sübhanallah-ı fiham değil. Daha ilave edişi, daha ilave edişi, daha ilave edişi Şüphan Allah bəhmidi, Şüphan Allah azim, Estağfurullah. Zahiri daveti vayet. Şüphan Allah bəhmidi, Şüphan Allah azim, Estağfurullaha ve ecevüle. O diye bende bu birinci kurtarmıyor mu? Allah kurtarıyor. Ben ne yaptım? Kurtarıyor. Çünkü tespiti diyor. Şüphan Allah bəhmidi dedik. Hem tespit var, hem de ne var? Hak var ve sebket. Bir haktır, bir sebket. Rabbin haktiyle tespit ediyor. Şüphan Allah bəhmidi bile yeterli. Yüz kere Subhanallahü Hamdi'nin dese bin tane hasene yazılıyor. Bin tane. Bin tane hasene yazıldığı zaman bir adam da bir günde diyor, bin tane günah çıkmayacağı için, bin günah bile olsa denk geliyor. Tamam. Ama seri imalar fabrika gidip çalışıyorsa, iki bin üç bin gidiyorsa <gülüyor> Normalde bin hasene bayağı bir kurtarır yani. E ya bir de arada namaz da kılacaksın. Daha başka gün namaz var abdesti var bir Temizlenecek için yani. Hepten de kumum musun? Günah mu musun ya? Biraz daha estağfurullah de be adam. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de. Ne buyursun adil billah? İnnel müşlimine <Sessizlik> vel müşlimati <Sessizlik> vel mu'minine vel mu'minati vel kanikine vel kanite vel kanikine vel munaat kışı. Allah-u Teala ne duruyor? Munaruzlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kaldırlar. Yani sabah namazına değil, akşama dönüyor. Üşene, üşene. Desen bir halı saha maçı yapacağız. Bir saat kepişen. Terden, terden iki saat. Desen iki rekat namaz kılacağız. Nasıl kaydaracağım? Nasıl sıvışacağım? Bir de baktın, adam yok. Döndük cemaatla, selam verdin. Baktın, yok. Yemekte var, maçta var, haç da var, namazda yok bak. <gülüyor> Namaza bir şerif kavgarız. Nasıl sevgi edeceğim, nasıl ettiririm? Efendim, onu da zaten insanlar da Allah için kılmazlar, o da gösteriş için kılırlar. Raûlel-naz <gülüyor> وَلَا يَذْكُرُوا لَا اللّٰهَ Allah'ı da zikrederler mi? Ederler ama pek az zikreder. Bak, münafık zikretmez ne diyor? Çok az zikreder. Yola milletin de gösteririz, gösteririz. Allah Allah, Bismillah, Allah'a mısalli falan bir şeyler bir hareketler. Var. Ya müşteriyi kandıracak ya müşteriyi kandıracak ya müşteriyi kandıracak, bağlayacak, ne yapacak işte? bir şey. Bir numara çevir. Münafıklar zikreder. Münafıklar zikreder. Hastalık var, sıkıntı var. Kenhada kaldı mı, hiç zikretmez. <gülüyor> Kenhada. Kimse görmediği yerde ancak kafası bozu, Allah belanı versin derse, Allah der işte <gülüyor> Yoksa Allah Allah, çık <gülüyor> bak. Ama millet gördüğü yerde biraz şükreder. O da muhtemel. <gülüyor> münafıklar hakkında ne buyuruyor? <gülüyor> <gülüyor> Münafık erkeklerle kadınlar birbirinin dostlarıdır. Onlar digi digi gözünden kalır demiş. O münafıklar da kadın erkek birbirini bulurlar. Hacı Hacı'yım Merkez'de derviş dervişi Tepkez'e Devamı ne? İtik'i Dertbe'de Kulurduk Buraya girse şey bir tane münahım Bir beş yüz iki bir kişi varsa Giden o münahım neredeyse öbür bir yanı oldu O kısındayım <gülüyor> <içindeyim> ya <gülüyor> Bu işler öyledir Münahım Yemulûne bilmukke ve nem ayn marûf Kerahat kabulmeyen şeyleri emredenler, namaz kılmırsak, oruç tutmak düşüyor, şunu yapma, bunu yapma, faizci, haram yap. İyiliği de edenler, ya oğlum. <gülüyor> namaz kılmasan da olur, zekât verme, fakirlerin, bunlar biçil çalışsın, et doluyor çünkü bunlar. Haç çekti, para para para mı yedireceksin? Köpürü emredenler, iyilik de ne edenler. Ve bugün <gülüyor> <gülüyor> elleri böyle silecek. Cimrilikten sıkarlar alttan yalarlar. Yemiş alttan da yalanmaz. Üstten de Adam Adamın diye şişeyi koymuş oraya reçel şişesinin kavanozu böyle uzaktan yalıyormuş. <gülüyor> böyle de sıkıntılar var. Alttan yalmaya gidelim. <gülüyor> Çok çiftlilik var. Cekap vermez, kitle vermez, sataka vermez. Anlam mı? Münafık ya. Niye versin, boşa gidiyor diye düşünüyorum. Müslüman değil mi? Nefs-i Allah'a Onlar Allah'ı tuttular. Allah da onları unutma muamelesi yap. Allah unutmaz ama unutulmuş muamelesi yapar. Bak da bu şekilde diğerlerini de yapar. Şimdi mana bu. Zikirsizlik Allah unutur. Zikir ne demek hatırlamak. İsyan ne demek? Unutmak. Zikir karşılığı ne? Unutmamak. Zikir hatırlama. Ne buyuruyor? yok? Böyle bu bu geldiğine şuma hay? Pensavla Sakın Allah unutallar gibi olmayın münafıklar gibi. Allah onları ne yapar? Kendilerini kârını unutturur. Bir adam Rabbini unutursan o adam kendi kârını da unutur. Bakarsın zararına koşar, cehenneme koşar, cennet bedava gelmez. Çünkü Allah'ı zikretmediği için kâr zarar seçemez. Buraya dikkat edelim. Evet. Ayet çok çok çok hangisi dokağı? En mühim ayet hangisi? En meşhur? Estağfirullah. Feturoğlu, Feturoğlu, Feturoğlu olarak. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrediyim. Siz bana şükredin, ben de seni imtiyaz edeyim. Siz bana bundan körlük etmeyin, ben de felanızı vermeyeyim. Ne ayet? Siz bana itaat ederek beni zikredin, şimdi beni zikredin. Keski aldu şellem, oturmuştu kanka. Allah diğler, pis diğler, şuana Allah. Ezanı okudun ama sakın ben zikir yapıyorum. <gülüyor> Öğleni kılmaz zikir yap. Öyle insanlar da var. Namazı kılmaz yani Müslüman böyle yapar mı ya? İtaat ve ibadetin tamamı zikirdir. Namaz vaktinde zikir ne diye yapılacak? Namaz kılarak oruç. Zaman oruç farkı olan zamanda da zikrin yolu neydi? Oruç kılar. Sen orucu terk ederse sevdik ya da altında yani bu. Onun şu hadis-i sevdene buyuruyor Benet Allah bakacak ya Allah kim emirleri tutup yasaklardan kaçıyorsa o Allah'a zikretmiş olur. Ne kadar <gülüyor> şeyler kusuya muhturat Kur'an. İstersen namazı orucu, Kur'an okuması az olsun. Az olsun derken nafil ediyorsun. Anlatabildin mi? Ve ben neyse Allah ve ben asal ve Allah. Bir adam günah işliyorsa, haram işliyorsa o Allah'a ne yapmış olur? Unutmuş olur. Yani zikli terk etmiş olur. Benkez ve salatı o suyamını, tilavetimleri Kur'an İstersen namaza orucu, Kur'an okuması çok olur Bir adam haiz diyorsa Bir adam yalan diyorsa Bir adam düşvet diyorsa Bir adam efendim kulak büyüyorsa Bu adam istediği kadar tehditini fazla kırsın Kur'an'dan her gün 500 fazla okusun İşkasa, pazartesi, Persef'de ilanı olmuş tutsun Bu adam danmış olur, Allah'a zikretmiş Olmaz, unutmuş olur Çünkü neden? Zikrin esas bahayeti İtaat iletelim. Orada tabii çok manalar, aliler ve fesrler vermişlerdir. Siz beni duayla zikredin, ben sizi kabul ile zikredeyim, siz benim ve gün senayla itahım ile itah dedin, ben size hata ve bahsi sinedim etiyle zikredeyim, siz beni dünyada zikredeyim, ben size afirette dedi. siz beni harbetlerde telhalarda zikredeyim, ben sizi sahralarda açık yerlerde zikredeyim, siz beni vefas zamanınızda rahatlık içinde zikredeyim, ben sizi belaya düştüğünüzde zikredeyim, siz beni istifarlı, afişleyerek zikredin. Ben sizi mağfiretimle bağışlayarak zikredin. Siz beni yolunda cihan ederek, nefis, çekkanla ve kafirlerle harf ederek zikredin. Ben de sizi hidayetle zikredin. Siz beni sırf ve doğruluk ve samimiyet ve ihlas ile zikredin. Ben de sizi halas ve meşgit, iftisas ile zikredin. Yani seçkin kullarımdan kılayım ve kurtarayım. Yani siz beni münacahet ile zikredin. Ben sizi necah ile zikredin. Yani dünya ahiret kurtuluş ile zikredin. Siz beni itaatle zikredin. Ben sizi rahmetinle zikredeyim. Evet, evet, evet. Dolmahattin şerif var. Bu hususlardan. Yani Mevlâsını zikreden mahrum olmaz. Ama zikrin keyfiyeti, zikrin şekli, zikrin usulü, zikrin nürşidi, zikrin muallimi, öğreticisi, her mesleğin var bir öğretmeni var. Bir insan kalkalım yapmadan ustalığa geçemez ya. Yani. O yüzden tarikat aleyhiye tasavvuk da nedir? Zikrin mektebidir yani. Allah Teala şu dünyadan ahirete gitmeden burada zikrin yolunu bulmayı ve becermeyi nasıl verilmesin? <gülüyor> evet. Şimdi zikrin fazileti açığında bazı hadis herifte rivat edeyim. Harize-i Eshar'i olduğu Allah Teala talimat edilen hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala اِنَّ Allah Teala اَمَرَ يَحَبْنَ زَكَر۪يٰيٰ Birkaç bir kelime Allah Teala Yahya Aleyhisselama Yani Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam'a emretti? Beş kelime emretti. Bunlarla amel edeceksin yani beş mesele. Bunlarla amel edeceksin, İsrailoğullarının da peygamberidir ya. Onlara da bu amel etmelerini emredeceksin. Bu uzun bir hadistir. İnşallah bana hatırlatırsanız önümüzdeki derslerin birinde Tez maddeliktir tabi bu bir buçuk sayfa falandır. Tümünü okuruz. Ama şimdi sadede gelelim. Allah teala inna Allah emarakum Allah size ne emrediyor? diyor? Allah aziz etmeniz demiyor. İsrailoğulları bütün doğdular. Efendim şeye kucak sırtıyla yapsanın. Ee, i̇çini doldurdular, şerefelerine çıktılar, yüksek yerlerine böyle bazı dinliyorlardı o zaman. Size Allah'a zikretmeni devrediyorum. Feinne mesele velâlih. Zikrin, zikredenin hâle ne gibidir? Bir adam bilir ki, düşman onun peşine takılmış, koşturuyor. Adam kaçıyor, düşman, kovalıyor. Bazı yere insan hülâta biler. Birinden kaçır derken, kan içinde uyanıyor yani. Hele bile hakikaten böyle yakalanınca da asılmak, kesilmek tehlikesi olan bir durumda çok zor bir şey yani kaçmak. Hele ben iki, iki altında küt aşağı ayağım tutmaz yani. O arada bir sığınak bulmak ne kadar mahbule geçer değil mi? Kilitleyebilmek, kendiyi kurtarabilmek. İşte düşman peşine düşen bir adam hızlı hızlı koşarken hatta ilahe deala hızlı hasin sağlam bir kale kapısı karşına çıkıp hemen içeri girer bilmez, düşman yetişmeden Kapıyı traungir, koça kapı o zamanki kale kapıları kapatırsa fehraza nefse ömrünün canını düşmanların elinden kurtarırsa işte kele ailen abgüla yürümüne sönleşecek o illa bidifillah Şeyh Ham da bizim neyimiz? Düşmanımız. Hem nasıl düşmanımız? En büyük düşmanlarımız bize yetişse bile kafamızı koparsa bile imanımızı alamaz. Ama şeytan kavuşursa bizim imanımızı bozar. Onun için hepimize şeytan görevlendirilmiş. Nasıl sağımızda, sonunda melek var? Hepimizin kalibi var, suyun kalini var, kötü arkadaşı var. Meleklerden iyi arkadaşı var, yoldaşı var. Şeytanlardan, cinlerden de kötü arkadaşımız var. Fıs fıs fıs fıs besleseyi kim veriyor bize? Herkes bilir. Kimi de sever. Aman bana iyi fikirler veriyorsun, devam et bir şeytanımızı sevmiyoruz. Allah seyreden mamuza etse diye. Dua diyor. Ama böyle büyük bir, bir amansız düşmandan bir insan kendisini ne neyle koruyabilir? Ancak Allah'ın zikriyle koruyabilir. Şimdi devamlı şeytan korktu ne yapıyor? Şeytanın adı nedir? Yani isimlerinden biri nedir? Mişeril <gülüyor> Vesvasil Hannaz. Hannaz nedir Hannaz? Hannaz çok geri kaçan. Ne demek geri kaçar? İlerle kadar hmm. insan olma şey, o kadar sesleyip İki kürek yerliğinin arasında hortumu sokar, fil hortumu gibi hortumu o. Manevi. Hortumu sokar, kalbe oradan indirir, karıştırır. Kul rakbini andığı anda, şeytan ne yapar? Hortumunu geri çeker, kaçar. Ve ila bakar olunca abi vesveseydi. Gaflet ettiği anda ne yapar? Dönüp ona vesvese verir. Onun için Şeytan gibi düşmandan korunmanın tek yolu neymiş? zikir. Baktın dile müş vesvese veren. Şeytan bir şey karıştırıyor. Seni bir günaha zorluyor. Şuna merheme bak. Yok efendim çaldı dinle. Yok efendim şu şunu y haram ye. Şu adamı kandır, parasını ye falan. Hemen ne diyeceksin? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Baktın gitmedi. Ne yapacaksın? أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْفَانِ الرَّقِيمِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ Sabah, akşam, evvel, zeladan, evvel. Kaç kere? Üç kere, Üç kere. kere. Ama bir hadiste var esas, sahib-i hadiste Sahi diyor? On kere. Eğer biz şeytan vesvesesi zorlarsa, o zaman on kere manasını düşünelim. أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّ Hakkıyla eşiden, her şeyi duyan, şeytan vesvese veriyor. Allah onu da duyuyor. Yanındaki duymuyor, Rabbim duyuyor. Her şeyi bilen, o Allah'a sılıyor. Neden? Pol şeykapı şerriler, on kere. Allah Teala bir melek görevlendiriyor, melek o şeytanın başından deli. Yani ihlas ya da manayı düşünerek, huzur üzere, on kereye kadar okunur. Olmadı, üç ihlas, üç felem, üç nas. Okunur. Elham suresinin başından üç ayet, safa namazından sonra dünya kelamı konuşmadan, oturduğu yeri bozmadan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim maalettan başlıyorum ve alemin arteksi burada kadar bu üç ayeti kim okursa Mevla onu bir melek görevlendiriyor ne zaman şeytan güvesvese vermezse o melek özel melek tokmak gelince şeytanın kafasına alınıyor, şeytanı mahvediyor Böyle ayetler var. Evet. Yani bütün bunlar ne, ne dahildir? Hepsi nedir? Zikir. Kul şeytandan ancak neyle kurtulabilir diyor. Zikrullah yani Allah-u Teala'yı zikretmek ile. Evet. Abdullah'ın Müslü'ralı ya Allah'ın. Sahabelerin ne diyor? Ben Rasulullah'ın yanındaydım sallallahu aleyhi ve sellem. Ne baht yani sallallahu Bir adam geldi. Dedik ya Müslü'r Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem şerahatın hükümleri çok farzlar, macikler belli sünnetler çok müstahakler, edepler, faziletli ameller çok yani ben hepsini yapacak gücüm yok, hakikaten binler çeşit, bir var şimdi sen bana dedi bir şey söyle ben ona sarılayım. Yani amellerden namaz mıdır, oruç mıdır, hac mıdır, zekat mıdır, sadaka mıdır, Kur'an tilaveti midir, ömre midir, tavaf mıdır yani çok amel var. Bir şey söyle, ona sarılayım, sümsüz yurtlayın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle durumlarda ne söylerdi? En mühit meseleyici. Mesela bir tane yaşlı ihtiyar geldi ne dedi? Her geceyi Kadir Ramazan'ın son on geceleri, on gecelerin tekleri. E Dedim ben düzsüzlüm ben bir gece kıyam yapacağım ama bir gece yapabilirim yani haftada iki gece üç gece Ramazanın son on gecesi ben ayakta duramam ki bir gece bana dedisi öyle hadi ya Ferisunallah neresede gizliyordum teklerden arayın o son onda arayın ama o ona ne dedi aleyküm selam sen dedi yaşlısın sana da acıdım dedi yani sana dedi bir sır vereyim sır kalmıştı sabah hepsi geliyor. Sülpete dedi zaten, Sen 7'ye sarıl demeye. Yani 27. Şöyle burada da geldi dedi ki bu kadar amel var hangi çeşitine sarılayım yani? Farklar beni onu yapacak zaten o borç. La ilahe illallah Dedi sana işin temelini söyleyeyim. Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olsun, hiç kurumasın. Allah Allah. La ilahe illallah Tabi illa dille değil, bazı kere dille kurur, mesela şeker, hastalarda kurma çok olur. ağız kurulur, bende bazı kere öyle ağız kurulukları olurdu, tabi bu insülinler de bilmiyordum o zaman hasta olduğu da. ırmağa bağlasan kurmaz, ırmağı. Su gidiyor, gider hikmet yapışıyor. Ne alet anlatıyemiyorsun ya? Böyle haller oluyor ya hastalar bazı hastalıklarda. Ciltin esas yeri neresidir? Karptır yani. E, dilin de hasta olsa kanbirler zikredersin. Dilsiz ne yapacak ya? Zikrin mahalle kartı, ama dil ona katılmasa evlat olur. Bazı böyle zikir var ki, dil katılmaz, hapse nefes dersin. Yok, müsir adısa. Elde kural değil. Ne teskarı adam böyle oturuyor yapıyor? Ne Halbuki esas zikir. Mevlani kararında olmaktır. Hakikaten zikeri, bilhakkettir mağlama. Ama anlamayalım, bu ne yavru diyor hindi gibi burada oturmuş, düşünüyor. Ama hindi gibi de zikirme, adam rahatlıkla yapıyor. Bir şeyler haberi yok ki Ondan sonra, logo yapanlara bir şey demiyor. Böyle duruyorlar, logo yapıyorlarmış. Ne yaptıklardırken, ne de Bu Onlar modern oldu. Psikolojik tedavi oldu. Rahatlıkla uğraklama yapan şirk oluyor. Tövbe ya. Ama Melek ağzından çıkan sikri melekler duyuyor mu? Duyuyor. Murakabı yaparken onu melekler işitiyor bir şey çıkmıyor. Hafaza meleklerinin işitmediği zikir meleklerin duyduğu zikirden 70 kat fazla olur. Yani zikri çeşitleri var. Şekilleri var. Ama dilin zikirle yaş olsun. E ben öyle adamlar gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet dedem de onlardan. Makab-ı Nuresi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç zikirsiz mi? Hiç ama hiç sabahlara kadar gece düzde kalk zikir sesi zaman bak? gece düzdün zikir zikir elli yapıyor, yetmiş bin yapıyor ya yani. böyle insanlar var devamlı zikir üzere huzurlu Hacı Habide Hazretleri var Allah rahmet eylesin kardeşinde bizim Rasulü Hocanın da hocasındır buzera tamamen felç, yataktan kalkamıyorum ben o zaman yetmiş dokuzlarda işte bize de durdukken gittik köyüne yatakta duruyor böyle hiçbir şey konuşuyor, öyle bir çağır, ama o dil devamı dil devamlı, hiç dil. dilin Allah'ın zikriyle ıslak <gülüyor> olsun Rabbim kümle bize müyesser etsin. Allah kolay ederse kolay olur tamam. Dur dur dur konuşuyoruz Rabbim bizi zikletmekten kolay değil mi ya? evet yine Malikin Büyük Hamir Hazretleri diyor muazzin Cebel'den dinledim diyor. Muazzin-i Cebel Hazretleri Büyük Sahabine diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılırken en son duyduğum söz. Biliyorsunuz Yemen'e gönderdi, kendi de refakat etti. Yemen'e gönderirken de ne dedi? Ey Muaz! Herhalde sen bir daha beni göremeyeceksin. Geleceksin. Mescidimiz ziyaret edeceksin. Kabrimiz ziyaret edeceksin. Onun da söylemişiz. Böyle masasiyetlerle bulundu, genel halkına işte ilimler gönderdi, hükümler gönderdi Hz.Muadiyot Resulullah s.a.v'iz'den ayrılırken işte o, Medine'den çıkmıştı, yoğun ve refakat etti bir teşhir diyorlar hani, uğurlama yaparken son duyduğum söz daha bir şey duymadım, yani o s.a.v'a ufat ettiği için gelirlerini de bulamadım Son duyduğum söz ne oldu? Rabbu la illallah Allah'a amellerin en sevimlisi ente bu tevlija Rabbuni zikrullah ölürken şimdi bak ölürken mesele işte, zik ile dersine ders edersin tam ölürken nasip olmaz bu da bir ince iş yani ölürken dilin Allah'ın zikriyle geç olması lazım. en sevdiği amel ama ölürken yaş olması için yaşarken de yaş olmasın. Evet. Kemupcu ne? Kemakam. Nasıl yaşarsanız, tam son nefeste iman kelimesi kelmek şartı zikir yapanları duyuyoruz ya. Yani. Acayip bir şey. İşte yani hac camal, Allah rahmet etsin. Benim bu şeyi mi getirdi? Hac, camal başıya gelirdi. Karacemeleri gider, yani ne bandı, ne kurşun zombileri eskiden. O ifadeyi geçe, geç devam. O oğul geçen geldi dedi, ''Hocam dedi ya, bir şey bilemiyoruz maneviyat tarafımızda, keşfimiz açık değil.'' dedi. Çocuk var da maşallah, nazardan muhafaz olsunlar, namaz etti dinler. Ee, Fakat dedi, babam dedi işte son dakikada dedi yani pek böyle zikir duymadık. Yani, onu ya duymamış olabilir, o son halim muhtemelen. İlla senin duyman önemli değil yani. Dedim, son anında ne oldu? Ya ne oldu dedi işte, ben eve gideceğim mesela gönderin beni eve. Dedi ki sen gitme biraz yanımda dur. Ee, ben kız kardeşime dedi ki işte, kocam bir şey demezse sen de dur. Şimdi hepimizi dur tutun dedi. Ondan sonra Kur'an okuyun bana dedi. Açlık dedi Kur'an'a başladı Kur'an okuyun falan. Ondan sonra böyle dedi bir tarafa doğru başını gitti bakıyor. Biz de dedi böyle bakıyoruz ona falan. Dedi ki dedi ey Allah'ım sen ne güzel Allah'ım ne görüyorsa senin dedi, sana kulluk ne büyük şeymiş ne sevmiş şimdi daha iyi dedi ne güzel olmalı öyle dedi ondan sonra öldü dedi e umarım bundan büyük zikir mi olur buradan illaki kelime-i çağret getirmeyebilir yani bundan büyük zikir mi olur adam manelik perde açılmış adama da mektanlık konuşuyor yani adam ondan sonra ölüyor yani bu kapının adamları boş olmaz bu şera, bu tarika, bu tasavuh bu elbibin var, bu mağazı masaya, bu sohbetlere elbibin var bak, eğilmek götürmek bu hocalara ezber Allah için yani adam bak son nefesle farklı gitmiş yani farklı bir gitmiş ne gördüyseydim ne güzel Allah'a cısılıyorum ya ben çok etkilendim samimi söylüyorum yani çok kelime-i şahadetle zikirle Kuran'la ölen duydum gördüm de bu beni daha etkiledi etkilenmiş ne gördü acaba demişti merak etme Demek ki ahiretten iyiydi bakan görmüştü konuşuyordu. Kötüğü görse ne diyor? Kafirlere ne diyor? Estağfirullah. Yevme <gülüyor> yevane o zaman? Dünyada peygamberler itiraz ederken sallallahu aleyhi ve sellem. Hani haksan doğruysan melekleri göster melekleri getir, melekleri görelim. <gülüyor> Mevla bana diyor merak etmeyin geberirken göndereceğim, göstereceğim diyor. Ama o zaman ne diyecekler diyor? Aman ya Rabbi artık inanmamak yok. Gördüler hicvan mehdura. Kapat ya Rabbi. Öf ya Rabbi. Gösterme ya Rabbi. Çünkü azam melekleri duruyor. Nasıl göstersen e ne güzel Allah'sın, şimdi daha iyi atladım diyen, müjde alanla, kapat kapat diyen bir mi? <gülüyor> Allah perdeyi açtığı günde gözümüzü, gönlümüzü ferahlatacak nimetler görmeyi nasip eylesin. Teceliler nasip eylesin. Cemalini nasip eylesin. Cemalim acayip bir şey. Evliya olan makamı yüksek. Bize bir köşk gösterseler, bir köşk tavolumuz. Vallahi ben olur mu bile cennete gitme kesin var köşkü bulmuşum da. <gülüyor> Makamı düşün. Bir ağaçta tav olur musun? Ya nasıl olsa cennette bir ağaçta olursa bir de hesap olursa kafa attım de Tamam yeter. Hesabımı girecek şimdi ölüyorum da. He? İki köşke beş salaya on oh huriye yüz bilmana altmış dünya kadar olsun tav olur musun? Ya biz ucuz ucuz diyoruz sana ya. Biz de Dünya'da 60 metre daireye tavırlıyoruz. Ama emniyallah öyle mi? Onlar da cenneti göstereceğim melekler. onlarda diyor ki cenneti kapat ya yarabbi kapat. Niye? Ben ne yapayım dururum? Senin cemalim ne alsın diyor bana. Ama biz o makamda değiliz. Çünkü biz kapat kapat deriz sonra başka tarafta açılmaz. <gülüyor> Öbür şeyde kalırız. Onun için sen ne işe? Elhamdülillah. Sen iyi bir faruz mısın be? Enbiyanın neyse sultanül arifin, ariflerin sultanı Hoca İbnül Fariz, sultanül aşıklıyım Ariflerin sultanı başka, Cüleym Valdali'ye deniyorum <gülüyor> Efendim, sultanül aşıklıyım, aşıkların sultani kime deniyor? İbnül Fariz, Mısır'da yakıyordular Ta onu ziyarete gittim Kahire'de Onun gibi bir aşık daha yok Mekke'nin vadilerinde, 16, 17 sene yedi kaplanlar var hicret etti, sonra döndü, divanları var, neleri var adam şiir söylüyor tabi o şiirlerde şarkı yapmışlar var Allah şimdi de ama ne şiir söylüyor ne? adam Leyla'ya sağlıyor, halbuki Mevla'ya söylüyor anlamaz ki bunları ne diyor? İnşallah hatırlarım yani vefat edeceği zaman söylüyor Hüldiyyetun <gülüyor> gazı vel kuhidya zemenen ve li mehsibuha azgâsı ehlâni ''İnkâne menzil eti fi hükdü illekumu mâ kadrâ aykû pekad zayyâhü eyyâhî'' Böyle söylüyor Allah! Ya, yanında, dervişler, meczuplar vefat edecek, sen ne dersin ki, kelime-i söyle, anladın, makamı yüksek. Kelime-i şehadet diyor ki ki ama o Mevla'yı konuşmaya Ne diyor? Yarabbi diyor. Ben seni çok sevdim. Sana aşık oldum diyor. Her şeyi terk ettim. Yemem, yiyem, uykumu senin için feda ettim diyor. Canımı canabımı feda ettim diyor. Şimdi geldik diyor. Tam kavuşma uzman anına geldik. Bir de baktım birkaç köşk, birkaç karar gördüm. Husrana mı baktım? Eğer sana olan aşkımla ve sevgimle, mahabbetimle kazandığım menzile ve makam buysa bu gönlüklerimize ben günlerimize ayırmışım ben diyor kuruntularla ruhum bir zaman oyalanmış demek o diyor murakabeler gibi tecelinler bana gelen feyizler, makamlar dünyada vasıl olduğu manevi haller kuruntuymuş diyor her sırası ahlak tabi dünya diyor ben o yaşadıklarıma göre cemalini görmem lazım ama mübarek cennet cemalini görmek nerede? ecel fakat öyle bir ısrar ediyor ki ve bu şekilde bu beyitlerle bu işi diretiyor ki allah Teala cennette hasıl olacak zat tecellisini vefat ederken ona tatlıyor da ancak o zaman vefat ediyor. bu makamlar bunları konuşmakta iyidir ulaşmak bizim ağzımızın kaşığına biraz benzemiyor ama konuşmakta iyidir ne demek? ne adamlar var diye düşünerek haddimizi bilmeyelim yoksa kendimizi kul kulakta tanedeceğiz çok tatbahayız millet zaten haram yapıyor namaz da kılmıyor ben namaz da kılmıyorum sakatla bıraktım sarılma sarılma ne olmuş, şanlık füze o. nerede şanlık füze <gülüyor> <gülüyor> öyle kolay değil o iş aşk işidir aşk işidir sabun işidir fedakarlık işidir zikir zikir diyorsun da zikir sadece teşke elinde zikir zikrin hakikati şekilsindir, geisidir. Şey Kurban oldu ol Allah'ım sana. Allah için geldik biz buraya. Senin ızağın için bu kardeşler geldiler. Ben de senin ızağın için geldim. Bir derdimiz yok ya. Para alıyoruz, pul alıyoruz, bir şey istemiyoruz. Fil bize vermeselelerimize bize, bizine geliriz ya. Geldik senelerdir de geliyoruz. Bu kardeşler sırf senin ızağın için geldiler ya. Bu gece Jumbani'de, Ramazan amcamından bağırıp başımıza bereket. Kalktı geldi bak derdi rahmet olsun için şimdi bu mübarek evet zikirli öbürlerini geçirmişler. Bu dostların hürmetine ya Rabbi. Bu makamda bulunan bütün sabir sivriğinin arasında hürmetine şu mübarek meclisimizden dağılmadan biz affeyle maaf Allah senden bu gece bir isteğimiz var. Ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım. Kurban olduk manamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ım. Bütün istekleri geri bıraktık. Allah'ım ölürken ziplinle dilimizi geçmeyin. Amin. Sakaya ya. Rabbi. Amin. Sakaya ya. Amin. Ben baht getire Amin. Duya ya. Amin. İhtiyaç ettir ya. Amin. Kat bayar Amin. Kat bayar Amin. Bizi telaşa düşürün periletme ya. Amin. Bize şükürle ömür nasip Amin. Amin Allah. Ya Rabbi. İbnü'l Faris'in medhine, aşıkların medhine, âriflerin de cânı. Bir zerre tecellinden de ya Rabbi, bir zemre de tecellinden nasip et ya. Rabbi. Amin. Sebe birimiz var. Utanıyorum Allah'ımızla. Ya ne amel ettin de ne istiyorsun diyecek yani. Ama işte yavrum bir iman kelimesinden mahrum etme. Yavrum. Amin. Amin. Allah'ım. Aklımız başımızda. Dili bizde zikrinle ölme nasıl olur? Amin. Zikrinle yaşamak nasıl olur? Amin. Amin. Allah'ımız. Salli ve seyyidina muhammedin. Ve ala diyosu adet. Evet. Zikir zikir zikir. Ebu terzah bir hadis-i şerif. Şu hadisleri i şerif çok önemli. Hiçbir Yerde bulunmayacak fazileti beyan ediyor. Firmisiyle geçer. Efendimiz Hazretlerimiz çok şükrederdi bu. Hele amelebdûkum bi haylâ amâlikum Size amellerinizin en saygısını bildireyim mi? Vezgâhâ hîmdere'ikikum Padişah'ın Yüce Mevla katında en makbulünü bildireyim mi? Vâ fîhâ fîde râcâkikum Sizin derecenizi en yüksek edecek amel bildireyim mi? Ve hayrîle kudîfâ gîmdû evveli mi? Altın, gümüş, ulu da altın olsa hepsini Allah yoluna vermekten daha hayırlısını bildireyim mi? Ve وَفَيِلَّكُمْ نَنْتَلْوَوْ عَدُورُكُمْ فَتَضُرُبُوا عَلٰىٰهُ وَعْدُورُوا عَلٰىٰهُكُمْ kafirlerle Allah yolunda cihatta karşı karşıya gelip onların boynunu vurup gebertmenizden onların sizin boynunuzu vurup şehit düşmenizden daha hayırlısını bildireyim mi? Allah Allah dediler ya şehitliklerden üstünde ne olacak? sahabeye soruyor engini hey gidiyor? Ne dönemmiş, ne devirmiş ya. Her şeyin ellerinde. Bütün sorular cevabını buluyor ya. Kadın belayı ya Rasulallah. Böyle bir amel var da bize bildirmeden olur mu ya Rasulallah? Buyur ya Rasulallah. Ne buyurdu? Zikrullahi Teala. Allah zikretmek hepsinden üstündür. Yani ne acayip bir vaatler gelecek. Mahfidinliğin aklını çözecek ya. Onun için Efendim bir hadis-i şeriflerine buluyor bu hadis-i şerifte alaka olarak maşe-i mencaf-i azab Allah'ın azabından Allah'ın zikri kadar kurtaracak hiçbir şey yoktur. Şunu anlasanıza 90 yaşına kadar yavul yaşamış, müşrik bir adam o vaziyet ölse epeki cehennemden çıkabilir mi? Epeki çıkamaz. Şimdi kafir Bu adam iman ederek bir kelimeyi i teyit olursa Bismillahirrahmanirrahim. Dese, bu adama Allah'ın bütün gazabı bundan kalkar mı? Bütün gazabı söner mi? Hakkındaki sonsuz azap kalkar mı? Bir kelime, zikir Zikirden çok kurtaran bir şey yoktu. E şimdi zikir deyince illa de illet dağa çık, mağaraya gir, toprağı kaz. Altına gir, çilehaneler falan var. Bazı evriye Allah kendilerine böyle yapmışlar. Fakat nakşi tarikatında bunlar yoktur. Nakşi tarikatında istikamet vardı, İfrat ve devril yoktu. Yani her gün oruç yoktu. E pazartesi bercebe tutarsan aladır. Efendim zikir 5 bin, ekalli 5 bindir saniye. Ama işte hayvanı gıda yemeyin, işte Efendim e, zayıf kalayım, aç kalayım, e, böyle zekine kadar düşeyim, işte ekmeği kaldırayım, elma yemeyim, yağlı yemeyim, hanımlar zeblemeyim falan. İlim Sünnette yoktur, Nakşibet tarikatında da yok. Nakşibet tarikatı acayip tarikat. Yok mu? Yani Sünnete ikmal üzere gider. Efendim sonlar sen de uyuyor, bir miktar gece uyuyorum, sonra kalkıp kılıyorum, evleniyorum. Ejderimle civa ediyorum, helva yiyorum, yağlı yiyorum, et yiyorum, e tabi çok bulmuyoruz, az yiyordu ama bu cahil olan şeyleri de kendini haram etmek suretiyle olmaz. Şu hadis şerif bakın, e bu Sa'id-i'l-Hudri'den görüyorum, Resulullah s.a.v. buyuruyor اَذْ قُرَنَّ اللّٰهَ قُرَانُوا فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ لَلْكُوْشِيْمُ مُهَلًا Ha bu öbür tarikatlar batıl mıdır? Haşa! Değil mi? Onlarda da cihat vardır, mücahide vardır, riyazat vardır. Farklı şeyler, farklı yollar. ama üstünlük anlamına egemmel. Tabii onlar da o makama gelene kadar ne hallerine geçmişlerdi. Abdülkadir Geydani Hazretleri'ne bir kadın cahit getirmiş, evladını teslim etmiş, gencecik, tarifata girmiş, zikrediyor, ilkitasyon ediyor falan falan. Kadın bir daha bir geldiğinde baktı, çocuk erimiş. Bide bitti, ölecekti ya demiş bir şeye vermiyi bulayım bakayım demiş bu ne ya bu çocuk biz verdik şişman zayıfladı eridi buna yemek de vermiyorlar acaba Bir de gelmiş babiş ammur Kadir gel gel hadi katkış Allah'sın o Tavuklar dondumuşuyor ne yiyor? Kadının tam kavusu atmış ya Ya demiş şeye bende ne var bu ne istemiş ya çocuk ölüyor demiş orada ya <gülüyor> Tavuk haberi bulmuşsun demiş ya ah <gülüyor> <gülüyor> mübarek demiş kemikleri sıyırmış yere hadi bismillah demiş ya bir atış kemik, havada bir atış, uçmuş, canlı atış kemik. Senin çocuğun da bu makama gelsin demiş, kuzu içti. <Gülüyor> yani odunu iyice, ateşi iyi verdiğin zaman, bir onun içi odun ne yapmaz? Ateşi döndürmek ama zaten zayıf yanan ateşi, iki fazla koydun mu o ateşi söndürürsün yani. E şimdi tabii ki bu işlerin fidayetinde biraz az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek İnsanlarla az muhakkak olmak mı var? Vardır. Üzülü vardır. Hepten de ölecek kadar değil. Bazı tarikatlar hakikaten sordur kadar ağırdır ki Allah Allah. Ama Mektubat Eyvah Rahman Hazretleri yani istikamet üzere sünnete itibar, sünnete itibar da acayip Gece hiç uyumamak daha kolaydır. Birkaç saat uyuyup uyanmak daha kolaydır. Şimdi 1-2 tane zeytinle idare etmeye alışırsın, riyaz ortası daha kolaydır. Öyle efendim 10 tabak, 20 tabak yemeği görüp de bir tabak kalk kalkmak lazım. Ortası daha zordur yani. Çünkü insan çok nomsal olmuş ona da alışıyor. Ve mualleli? Ne ileri ne geri. Dünyada bir takımları Allah'a zikredecekler. Nerede zikredecekler? Döşenmiş yakaklar üzerinde. Bak. Hadise var. Bu da sayarız. Ne demek yani altında post veya efendi üstte işte güzel koltuğun üstüne oturmuş, sebire oturmuş. Aa, bak bu zikler. İlla öyle taşın üstünde, burun taşın üstünde mağara da falan değil ya. Zikler. Sondan olacak. Günkü olmalarına olacak O mağarada zikreden onlar neftal olmayacak. Has köşen üzerinde zikredenler olacak ki Allah onları en yüksekte edecek. Yani mesele ne? <gülüyor> mesele ikhlas. Kalbinde sifat Allah Azze ve Celle var iken nereye zikrediyorsan, müteber. Ali Karim Hazretleri Sultanül Rehula ma büyük zattır. O bu hadisin şeridi de diyor ki nakşin kari katılı delili burdan da diyor. Onlar böyle çok efendim, peşburde tan e, masiyeten katil böyle cümle giyelim yani işte efendim kıymetli bu kumaşkan giyemeyin kıymetli müseccadele kılabilirim değil mi? sen de ona adamsın Bundan dermiş olmaz ya bu böyle güzel ki diyor demee çünkü bu hadiste diyor ki döşenmiş has döşekler üzerinde zikreden bazıları olacak ki en yüzükleri derecelere çıkacaklar. zikredecekler evet. çünkü neden mesele eğitimli olur eğitim zikrin usulünü bilmek niyetini doğru yapmak ihlas kazanmak evet hele yani bu zamanda biraz Zorlamak hepten aydan apart gidermiş. Onun için sünneti tek üzerine öğretirsek inşallah. sünnet kolaydır. Ebu Musa Radiyallahu Teala Ta'ala'nın hadisi şerif. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Meselü lladiyyi rabbühu ve lladiyyi la yurûb. Meselü'l hayy ve'l meyt. Rabbini şükredenle şükretmeyen durumunu anlatınca zikreden diri, zikretmeyen ölü. Yani ölülen ne hayır gelirse zikletten adam da böyle bekle Kim Allah'ınizi zikletiyor? Onların bütün hayırları bekle. Neden diri bir canlıdan hayra gelir? <gülüyor> Hayat bu. Ebu Urayle ve bu sahnesi diri. Bismillah, <gülüyor> <gülüyor> allah Teala. Bu iki sahabeden eğer Ebu Mustafa zikrettiyse şahitlik yapıyor. Onlar diyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna şahit olmuşlar." Ben de onlardan duyduğuma şahitlik ediyorum ki, Muhammed Mustafa buyurdular sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bak kaç tane ayet okudum, kaç tane hadis okuyorum, bir ilim meclisi, zikir olmazsa burada nerede olacak zikir? Bak hep salamat okuyorsunuz, hepsi zikir işte, hem cemaat var. büyük büyüklük katılıyor, dediğim o. لَا اَكُعْلُّكَوْمُنْ يَاكُرُمُونَ اللّٰهُ عَزْزَوَجَلُ bir topluluk oturup Allah'ı zikrederlerse zikrediyor muyuz? Kimden bahsediyoruz? <gülüyor> Rabbimiz de kimi anıyoruz, kimi hatırlıyoruz? Kimin ayetleri bu var? Evet. Bir cemaat oturup Rabblerini zikrederler. <gülüyor> Mutlaka melekler onları çepe çevre kuşatır. Şimdi şuradan daha üstün bir yer dünyada yok. Bu saatte Bursa'da İstanbul'da ancak böyle bir cemaat nerede varsa aynısı bu kadar eşit olur. Yoksa hiçbir meclis, bu meclisten hiçbir yok. Melekler <gülüyor> mi çap? Gökte bize melekler diyor. Gözen melemiş buraya şimdi. Hadis var. Gerçek bu ruh. Rahmet onları kaplar. Burayı tüm rahmet yapmamış. Allah rahmetinin deliyacılar dalmışız yani. Ve ne söylerler ya bir siktir. O manzara sütuna çekine değir can kalplerimiz yatışıyor, vücud sıkıntılarımız unutuyoruz, terklerimizden, tasalarımızdan kurtuluyoruz. Yani sohbetten çıkarken insan sanki yeniden doğmuş gibi oluyor ya. <Gülüyor> Ve ne oldu Allah'u Fethi'nin Aleyhi? En güdenedir, Rabbim onların kendi katındaki meleklerle ciddi. <Gülüyor> Rabbim meleklerle kim alıyor şimdi? Bursa'da, köyde bir cemaat var. Benim için toplanmışlar, ey benim meleklerim, sizleri şahit ederim, ben onları affeyledim. Umdukları cennete nail eyledim, cehenneme cehennemde neyle eyledim diyor. Buhari müjdemat içinde geçiyor, o var <gülüyor> Rabbim siktir ediyor bizi. Şimdi sen film seyretsen bu var, maç seyretsen bu var, deli kodu yapsak bu var. Efendim otursan hangi meşkiste bulunsak bu müjde var mı? Rabbim senden bahseder. Tabu. Tabu olan Rabbı Allah Bu Buhari meşhur hadis. Masumullah, ﷺ Allahü Teala. Te Allah'u Teala buyuruyor ki ne oluyor şimdi? Hadisi kutsi oluyor şimdi. Allah'u Teala buyuruyor ki, eninde bana bildiğim ve nimamı Ben kulumun bana karşı olan zannının yanındayım. Beni nasıl düşünürse öyle olacak. Ya abi biz senin yanında hüsnü zannla bulunuyoruz. Madem kivici dünyada bu cemaatlere nasip ettin, ahiretlerin cennetine nasip edeceksin. Öyle düşünüyoruz yahu. Yani. Bizi bundan affetmeden çıkartmayacaksın yahu. Bize son demizde iman nasip edeceksin. Yarın içiminde mahrum bırakmayacaksın. Madem buyuruyorsun ki ben kulumun, zannının yanındayım, biz de böyle düşünüyoruz yahu. Kulum beni zikrettiği zaman, ben onunla beraber. Dudakları benim zikrimle kıpırdadığı zaman, elevâ-u ilâki harrâket mihşefet ya. Şu, dudaklar, şu değil. benim zikrimle oynadığım zaman ben onunla beraber. Nasıl beraberim? Herkezle beraberim ama onunla özellikle beraberim. Rahmetimle beraberim, tecrübe beraberim, mağduriyetimle beraberim. Beraber. Yani geri içi mezheke var. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım diyor ya. Mevla oturmakta münezzeh az. Ama anlasana ki ne kadar özellik veriyor sana bir başbakanla, cumhurbaşkanıyla teke tek kalmak için neler ver? Kırt takla atlamsın be! Bir Allah'ın kuluyla yok zenginmiş, yok meşhurmuş, yok şuymuş, yok bir teke tek kalsam çıkın diye nelerle vermezsin be? Kainatı yaratan diyor ki dudakları benimle kılgınladıkça onunla özel beraberim, teke tek beraberim diyor ya! Sen zikirden üstün ne buldun da ya? Neyi peşinde koşuyorsun? Ve indekâhâniyi dinerse indekâhâniyi dinerse, indekâhâniyi dinerse. Kulun beni kendi içinde zikletse, dilini de yansıtmasa, kalbinden benim zikrimi e, geçirse, benim azametimi, umunu, büyüklüğümü, isimlerimi, sıfatlarımı zikletse, ben de diyor meleklerime buyurmadan onu kendimden, kendi zatlıkla zikleter. Kimseye duyurmak diyor. Ve indekâhâniyi dinerse, indekâhâniyi dinerse, indekâhâni dinerse. Eğer diyor benim böyle bir cemaatla toplantı ben onu olumlu nitelikli cemaatten daha hayırlı melekler niteliği. O toplantı kurarsa ben de 500 kurarım. O tek olursa ben de tek niteliğim. Bu nasıl bir Ben tekrar tekrar Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşiyapmazım. Ben tekrar tekrar Bana bir karşı yaklaşırsa ben ona bir kulaç çarptı sebebi. Neyne taniyeci? E deykuar valet. De, de, de, de, de. O bana yürüyerek gelse ben ona koşamak gelirim. Allah hürmetten, hünevzeh koşmaktan, günezzet. hareketten, günezzet. ama neyi anlatmak istiyor? O bana azıcık bir gayret etse benim rızamı kazanmaya, ben ona kat kat fazlasını vereyim buyurmak istiyor. Meseleyi böyle anlamamız için. Ebu Sayyid-i Tudri'ye oluyor Allah-u Teala'ya bu mübarek, bedine de yatıyor kabr Çok büyük bir sahip. Resulullah buyurdu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Yaqulu <gülüyor> azze ve celle ve men kıyâmet. Kıyâmet bütün dilde toplanmış mahşerleri inansa yere düşmez. Rab iddiası bekleniyor, o anda Allah Teala buyuracak. Ne buyuracak? Seyâlemü evlul cem'i men ehlül <gülüyor> kerâmî. Milyonlarca, trilyonlarca insan, cin, hepsi toplamış. Bugün bu topluluk ahalisi benim kelimeme kimlerin mazhar olacağını yapıp darp edecek. Cini çıkacağım esat için. Diye Şimdi, şimdi bunu buyurdu zaman burada bitirdi. Sahada uyanıp, tedder ya Rasulullah ile gelmedi. ve benim kelimem peki Allah'ın kelimeleri kimlerle alıncak? Mevla öyle buyuracak gibi değil de kimlerle olur demedi biz olsak orada sakladıkız kalır. Onlar yediği araştırıyor Resulullah sallallahu teala ehl-i fikri bir mesafe mescitlerde Allah'a seyre edilen yerlerde zikir için oturanlar var ya Mevla bütün mahşer altına şimdi herkes görecek benim kimler kirlenenecek diye İnşallah bu cemat, İşte bu zikir meclisi. oturucu Allah için, evet biraz da çok kapı O yana böyle kapı açmayalım. Cennete bulmuşsunuz, cennette oturuyorsunuz, kapı açmayalım ya. Bilsin de çıksam nereye bilsin de çıksam, çıkacağım hangi cennete gideceğim? <gülüyor> Burada niye <mi> var ya? <gülüyor> var öyle, ben senden daha fazla ya. Birkaç adım atıp bir alıp, bir cennete uğraşıyoruz orası yani. Ne Nereye var ya? Oturur oturduğun yerine, cennete düşmüşsün, kıpırdanıyorsun ya! Nereye taşınıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ebu Said'in Kudri'yi Allah'ım, mübarekten geldi çok rivayet ya! Kabrinoğur olsun Allah! Deren salihle yavrum, müce sahabi! Resulullahımız sallallahu teâlâ ve sellem! Etfirû hikrallâhi halbâyeûnû meyyûn! Allah'ım o kadar çok zikredin ki, görenler size geridesin! Fazl var böyle tarikatlar cücele, bizim tehlikeydi ne var hapsi nefes, <gülüyor> ya ya ne var diyor, görenler, öyle bak, bu anasının kafayı yediler ya, bu tarikatlar kafayı yediler. <gülüyor> Tahmebüşlüleman gökteş vardı Allah'ım, ilk o zaman tarikat gizli alıyorlar size, işte. elde mi yirmi var ya, yani. eliden de verdi. Efendim, efendim babam da ders almış. Ya hanıma bile teymiyorum diyor yani. Bir de tarikat eskiden sırdı tam. Şimdi hepler bilet daha atır gibi trende şey ediyorlar yani gel bizden ders al. O kadar da olmaz mı? Tarikatımda bir sırrı var ya. O <gülüyor> andan sonra diyor. Ya hanıma da deniyorum gece kalktım. Hadi teyzeyde yarışa nereden kalkmazdı. Sabah namazdan kalkardı. Gece namazı nereden çıktı? Bilmem ne falan. Neyse gece namazını E namazı için tarikat dersi oturuyorum diyor. Öğren derste de böyle boynumu uçuyorum. Veya yani dalıyorum. Şu ya oluyorum. Kafan kafan koptun diyor, gel yasana şu keri yap diyor. Ve <gülüyor> yine diyor diyor, sana ne oldu kafayı, niye yedin, ne oldu şey ya? diyor ya? Kalkışa çap ettim diyor, gel yok. Diyemiyorum bana diyor yani. Bir şey tabikata girdim de şu üzerinde buldular. Yani milletin diyor, Allah Allah, bu adıma bir şey mi var bu biraz aklını kaybettim. Zikir önemli. Hele kadiriler ve cehri zikir olsun olanlar da öyle. Bazen de böyle bir hallere girerler. Tavana vuranlar da var ya. Yani. Her şey sokanlar var, bize de olmuyor. Benim yerime yine soksan bas bas bas bas. bas. <gülüyor> Ama o ufailerin keramecidir. Bu ayrı bir şey yapıyoruz. Burhan yaparları. Biz de yok. Ama zikri şey edebilen de demek istemiyorum. Ama kendini kaybederse ona da yapacak bir şey yok yani. Zikrin hararetiyle bir cezbeye gelirse artık tutturamıyorsa, o adam onu kendi isteyerek yapmıyorsa masumdur yani. Ona bir şey diyelim. Allah bu kadar şükredin ki deli desinler. E deli desinler derler ya biz sokranın orasını derilik yap demiyorlar ya. Sen devamlı zikir yap. Ya bu adam ne biçim adam ya? Hiç dünya konuşmuyor kelâmı de size. Evet. Allah'ım ya Bu kadar çok zikir bize de nasip eylesin. Rabb'im ya Evet. Henes'in-i Malik hadisinde Rasulullah'ın sallallahu teâlâ. Bu hadis çok oluyorduk sen. Manik, Manik, Manik, Tezgürûnallâh la ibn-i dîn-i dîalî bir cemaat toplanırlarsa, bir yere bir araya gelirlerse, Allah'a zikrederlerse, Allah'a zikretmekten başka, Allah'ın rızasından başka bir şey arzu etmezlerse, öyle miyiz? Bir araya geldik mi? Oturduk mu? Derdimizi açacak Allah'ın rızası mı? Cemalini görmek mi? Başka ne istiyoruz? Kim diye gelmiş ki bu ya? İllâ nâdâhu minâdim bilessebâ mutlaka ama mutlaka kesin söz. Gökten bir binalini onlara seslenir. Bu sesi herkesin duymasına gerek yok. Resulullah duydu. Sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu. Biz olarak kulağımızdan çok inanıyoruz. O buyurduysa doğrudur. Gökten binadi şimdi bu seslenir. Siz bu meclisinizden affı olarak kalkın. Bütün kötü işlerinizi sevaplara çevirdi. Ne kadar günahına geldiniz, o kadar sevapla döndünüz. Böyle bir lidanda yine zikir meclisinin faziletidir. Evet. 16 ve 53, 58. 16 ve 53, 58 olarak çenek çekilmesi gerekiyormuş. Acil bir şekilde. Evet. Daha çok hadis-i şerif var ama Resulullah s.a.v. Hz. Muaz efendimize ne buyurdu? Ya Muaz'in muhiddu ki ey Muaz ben seni seviyorum. ne bir gücü yani. La tabi annet nurakübü salâhine Her namazın akabinde şunu söylemeyi terk etme. Sakın terk etme. Ben elhamdülillah alıştık çocukluktan ve refhete hazretlerinden de diyorlar. Bırakmıyoruz. Arapça bilmeyenler Türkçe terk etmeyelim. Ne diyor? Allahümme ne'inni ala zikrike ve şükrike ve Ey Allah'ım! Seni zikredebilmem, sana şükredebilmem ve güzel ibadet yapabilmem için bana yardım eyle. Namaz bitti hemen dua. Ne diyor dua? Zikrine devam edebilmem için bana yardım ey. Evet. Nerede yardım istiyoruz? Zikir için. Zikir için, şükür için Efendim, yardım isteyeceğiz ki Rabbimizden yardım göreceğiz. Abdullah sordur ki ya olsun Allah zikir meclislerinde bulunmanın ganimeti nedir? Kârı nedir? buyurdu ki ganimet-i fecalisi dediklerce ne istiyorsun zikir meclisliği kârı ne? Kârı kârı cennet e, cennet nedir? demek? sonsun dinler, de, sonsun devlet evet lükman-ı <gülüyor> hakim olduğuna vasiyetlerine ne diyor? Allah'ı zikreden bir topluluk gördün Allah'tan bahseden bir cemaat buldun evladın hemen otur e ben alimi biliyorum. Alim sen de zikredenlere oturursan ilmin sana faydalanır. sen de sana öğretirler. Allah onlara bir rahmet isabet ettirdiği de sen de onlarla beraber olduğun için sana da vurdurur. Git sen çıkar. Allah'ı zikretmeyenleri görürsen bir topluluk bozukmuşlar zikilsiz oturuyorlar. Allah'tan bahsiz yok. Onlarla beraber sakın oturma. Ben istediğim kadar alim ve kocayım, bunlar bana zarar veremezler deme. Çünkü âlim de olsan o zaman ilmin sana fayda vermez. Cahil olursan senin cehaletini artırma. Allah'a zikretmeyenlere Allah, bir da oturmuşlar, benden bahsetmiyorlar, benim adımı anmıyorlar diye bir kazak tecellisi gelirse, sen de onlarla olduğu için sana da vurdurur. Allah Allah, ne olacak bu filmlerde? Allah Allah şimdi valla biz yani ilerleyen şeye gelmeni bulmadım. Ne <gülüyor> posisi Ay, Allah cikredin, ne? Hiç Allah'a zikretmeyen adamla oturursun ya. Bir belaya gelse <gülüyor> şey, ne olacaksın ya? Evlen anılmıyor. Onun için insan konuşmaların başında ne yapmak lazım? <gülüyor> e beslenir bismillah olsa zikir olur. Misalat arada gelirse zikir olur. Tamam hep dünya kelamı da konuşuyacaksınız açık oturumda yapılabilir mi? Örnege mesele edebilir mi? Bunlar konuşulur ya. Ne şey diyor? Ama bir insana hamdillah der bir beslenir olur. Bir konuşmaların başı iyi. Allah'ın adı anılmadan olmaz, sınavatsız kalkılmaz ya. Ne diyor hadis-i Bir cemaat bir araya gelip, toplaşıp Allah'ın adı anmadan kalkarlar, Sen eşek eşinin başından kalkmış gibi burada mı olarak pis kokularla kalkarlar? Pişman ana oğullar Onun için ah keşke. Bütün programlar, bütün efendim konular, konuşmalar, konuşmacılar hep zikirle başlasalar. Arada bir sınava tokusalar. Yani ne bereket olur ben de ya. Ya, maalesef ilim yok sohbeti ya ilahiyatçılar çıkıyor yani ilahiyat konuşması din adına konuşma var yine Allah adı yok ya din adına sohbet, konuşma yapılıyor milleti saptırmak için Allah mavaza ya İbn-i Ömeroğlu'ya bağırımane buluyor Büyük sahabeyi bakın sabah akşam Allah'ı zikretmek bütün malını ülkünü göbekçe vermekten de Allah yolunda cihatta kılıçları kırmaktan da daha büyük zikir, zikir, zikir. Abdullah ibn-i Amur. Radıyallahu anh amir ibn-i Çok büyük bir sahame burada. Dört Abdullah'tan biri. Bakın ne buydu. Bu çok önemli. Bu da hadisten geliyor yani. İki adamın biri doğudan yola çıksa, öbürü batıdan yola çıksa, birinin yanında altın olsa altınların tümünü hak eden müste hakkına hayır olana Öbürü de batıdan yola çıksa Allah'ı zikrede ede gelse doğudan gelenle batıdan yola çıkan bir yerde buluşsa ve karşılaşsa dünyanın yukundan ya Allah yoluna beraber vere geliyor hepsi altın ya Öbürü de zikrede ede geliyor vallahi zikreden daha bir düşer ama işte bu zikir zaten zikrin harareti ve aşkı ve şevkine kapladığı zaman zaten cebirliği de yapamazsın. O zaman cömertliğin de kapısı açılıyor, haramlardan da sakın bak Allah ediyor. haram yapamaz ki, Allah hatırlayan nasıl ki Allah isyan edecek? <gülüyor> zaten bütün günahlar halde onu gaflet halinde oluyor. Allah onun duğunda oluyor yani. Allah hatırlayan da şeytanlar da yaklaşamıyor ki. Nasıl beslesem edecek? <gülüyor> evet zikrin mahiyeti var, zikrin çeşitleri var efendim dilden yapılan zikir muteber ama kalpten yapılan zikir daha muteber hem kalpten hem insanlığa olursa daha muteber efendim İmam Rabbani çok ince bir mesele bir adam diyor ticaret yaparken alışveriş muamele meselelerini helal haram meselelerini fıkıhttan okursa, bu adam nerededir diyor Laharaba yani demekten daha faziletli cikildi Çünkü harama el öğreniyoruz. öğreniyor, ilim taslilinde cikildi mi? Bir adam dükkanında helal üzerine harama kaçmadan, mekrar etmeden alışveriş yapıyorsa, bunun ticareti, çoluk çocuğunu haramdan formal kurtarmak kurtar gemem üzere, şerata uygun, sünnete uygun, ezamdan evlerde <gülüyor> salıyor, namazı cemaatte mi Bu adamın ticareti cikildi mi? Cikildi mi? Bir adam adamını koşuyacak, oh bizim ta geçilemiyorlar. Hani da boşamayın diyor, o da boşamak. Bunu sünnet üzere boşamak nasıl olur? Üç dalağını indenler bir bitan olur. Tamam gider. Üç bağda gider ama bir bitan olur yani. Onun şeyi var. Üç Bir, bir, bir, bir idare bekleyin. Ondan sonra bir daha çaylıyorsan bir daha mesela. Sünnet üzere boşaltmak bile bir cikildir. Sünnet üzere. Evlenmek bile nedir? Nikah merasimi. Nikah meselelerini öğrenmek. Nedir diyor? Zikirdir, zikirdir. Yani zikri de sadece oturup keski çekmek diye anlamak doğru değildir. Zikrin mahiyeti Allah'ım anarak ona itaat üzere o saati haklı neyse onu vermektir diyelim. Onu vermektir diyelim. Doğrusu bu konuşacak olursak zikrin tarihi çok şubulludur çok gençtir. Ama İslam'ı tabii yaşamak emirleri tutup yasaklardan kaçmak, hacca gidiyorsun, e, tavaf nasıl, sahilesi Ondan sonra ya içki, içilerin meclise oturmuyorsun. Hepsi gir. Kimi hatırladın da o içkili lokantaya girmedin? Kimi hatırladın? Allah hatırladın. Rüşvet teklifleri indi almadın. Kimi hatırladın? Kredi içine girmedin. Kimi hatırladın? Çıplak nameren geçiyor, şehvetle bakacaktın, bakmadın. Kimi hatırladın? İşte zikir, zikir, zikir, zikir. Hepsi zikir yani. Bütün haramlardan sakınmak, bütün emirleri tutmak, bütün sünnetlere ittifak. Ne var? Allah'ı hatırlamak var. Onun için ki zikri bu manada genel olarak düşünürsek inşallah efendim sırrına mazhar oluruz. Şimdi kardeşlerimiz birkaç ilan ile beraber kısaca da dua edeceğiz. Duanı da cennetimizi nasibimize alacağız inşallah. Şimdi evvela laleminin olarak biliyorsunuz başlıyor. Allah tamamına edilsin. Çok ilimler yazdık. Geçen lâbi bir efendi Abdullah, ilimlerle ilgili yazdım. Bir çok alimleri ziyaret ettim. Mehmet Emin Özcü Efendi 110 yaşına yakın, büyük alim ve veli bir iki Onla neler konuştuk, onun on hayatı, okudukları okuttukları çok önemli ilimler, onunla ilgili de özellikle bir alimi tanıyalım. Sonra Enişarar Özcü Efendi kim? Sonra ben Bahrettin Efendi'ye aldım, Bahrettin Efendi'nin babamın oğlu ziyaretler yaptık. Mustafa Kemal'in çocuğu ben. Dört beş tane size kıymetli insanı ziyaret ettik ve bunları tanıdım. Tanımak lazım inşallah. Sanatçıları, futbolcular, artistleri tanıyorsunuz. Allah'ın alimlerini, dostlarını tanımıyorsunuz ya. Bunları tanıyalım, mutlaka okuyalım. Çok ilim var abi. O kadar ilim var ki anlatamam. Ondan sonra, Rasulönü'nümüzün yazısı ne diyor? Tevhidi savunulurken şirke düşenler. Nasıl ödemenin gibi isim vermez. Ama sen anla. kimden bahsediyor? Tevhidi savunulurken şirke düşenler. Yani işte ampiratil mayıntı gibilerden bat ediyor yani. Ona gülmüştü, ona gavur. evet, Efendim şefaat izleyerek yaptı, her gece böyle yaklaşanlar. Bu yapı çok önemli, bu okursudur. Mehmet ne yazmış, Türk Bankası gibi bir süt bankası meselesi çıktı. Doğru mudur? Çok kere kelim kardeşim, çok kere. Bu süt bankası niye atmıştı Halil Hoca? Bunu mutlaka okuyun. Cenaze namazı abdestsiz mı? Şimdi bile çıkarttılar cenaze namazı abdestsiz, başa açıklıca. Çıkar bir kumağa başladı ya. Ya bu cenaze <gülüyor> namazı. Ölümün ruhuna böyle bir şokluk mu ya? Nerede çıkarttılar bunu ya? Hüsamettin Vanlıoğlu, Hoca Fıkı Eğitim, İsmail Ağa Fıkı Eğitim kurumu bizim derdiyle yazıyor. Bundan sonra her ay önemli konular yazacaklar inşallah. Cenaze namazının önemi, mahiyeti, bu meseleyi güzel bir öğrenin. Şimdi aşırı olanlar kim? Şiilerle aşırı biniyor, sünnilerle aşırı biniyor. Evet. Bu meselede çok güzel bir ilim yazmış kim? Ali Eder Hoca benim. Çok ilim var burada bu. Kimin aşırı gittiğini, ölçülerini vermiş yani. Evet. Volkan Tuzcu Hoca profesör, kıymetli bir insan, o yazmış. Nefes almadan, yemeden, içmeden yaşanır mı? Yaşanmaz. Ana karnında dokuz ay yaşadın mı? Yaşadın. Eee. Çok güzel bir iki dam kittirmiş yani. Allah Allah. Ana karnında yaşadık ya. Çıkkıt şimdi açtıktan öleceğiz diye. Paris diyeceğiz yani. Ne yapalım biraz sabır yağışı ya. Yemeden de yaşanıyor yani. Usulü var. Güzel bir ilimler var. Çok ilim var yani. Ben burada saygı kapatını ver. Hacemat, ana Bak ben iki pek bir Biraz canlandım ama farkında mısınız? Bir de diyorsun, çok fazla canlanma. Ondan sonra sabah bir de sohbeti Biraz hasta olur yarın saatte ki. Siz de öyle diyorsun tamam mı? Tıbbın emirli yani. mu canlanıyorsun yani? Hastayım bakmayın sen de. Hacabat bahsini bir doktor kardeşimiz yazdı. Çok güzel Bir dahaki Çok ilimler var. Sağlık sayfası var. Efendim şiirlerden seçmeler var. Hikmetli sözler var. Efendim evet, çok güzel kıssatan hisseler var. Acayip kıssalar var. 104 dört sayfa oldu. Yenmiş iki sayfadan derin kaça çıktı? 104 dört çıktı. Evet. Mustafa Özgünce Boca Şefaat Hakkır yazmış. Şefaat hikare ediyor bu kapıda. O da onu yazmış. Neydi? Ne neydi, neydi? Dualar ve zikirlerde neler yazdı? ooo, dualar ve zikirlerde bir dualar, zikirler yazdım ki vallahi Cenazeyi görürken bile tabutu gördüm. Sübhanel valiyyiz illa Bu tespihi yaptığın zaman cenaze geçerken arabadan veya musallarını gördüğün zaman evli Allah'tan beni vefat etmiş, başka bir beni onu görüyor. bakıyor makam sahibi olmuş diyor, efendim neyle kazandınız? Neyle mağfiret verdiniz? Diyor ki, bir cenaze gördüm hiç ölmeyen Allah'a tesbih tespit ettin. Sırf o tespitle yapılmış. Sübhanel hayi lezzim laikun. Cenaze. Aklınızın başınızda olsa cenaze olamazsınız. Niye? Afolayın ki. Niye? Sübhanel hayi lezzim laikun tersi. Afolayın ki. Onun için, burada o kadar dualar, fikirler yazdım. Emut Terdeh Hazretleri'ne ne diyorlar? Evin yandı diyorlar. Emut bu Hazretleri ne diyor? yapmadı diyor. Allah bana bunu yapmaz diyor. Ya senin Allah'tan ne garantin şey var? Ben Resulullah'tan öğrendiğim bir dua garantim var. Evine ocağımda bir şey olmaz Gidiyorlar bakıyorlar, herkes yapmış, o an gelip duruyor. Allah'ın da cevabı bilahiyyâ, ilâhâ, alâf-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef burada tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, tâlef-i, ne anlattın O kadar duvarlar var vardı. Sabah akşam üç kere okundu. Bunlar 90. sayfa, 91, 92. Bismillahirrahmanirrahim okuma esme işe bilabu ölebsem ayyu semi öleb. Üç kere okundu. Sabah okundu, akşam kadar, akşam okundu, sabah kadar. Bela mani felaket gelme. Unutursan gelir. Bu hadisi rivayet eden Eban hazretleri kent. Ondan dinleyen de böyle ona bakıyor. O da ona dedi sen bana ne bakıyorsun ya? Anladın mı diye bakıyorsun? Ya yani sen bana diyorsun ki Fuhar Sibri yolunda bir efendisi oldu. O da ona dedi ki kardeşim diyor O gün çok sinirli milliydi, bu duaları hep okumayı bırakmıştım diyor. Gün felç Yoksa o gün efendisi oldu. Yoksa okusam olur muydu? Diyor. Bu Bismillahirrahmanirrahim olur mu? Efa Müslüm Hazretleri cariyesi, tozunu, zehir vere, vere vere vere vere 130 yaşlarında bari yandırememiş. O az aktozları olan sonra içeride bir kim yapıyormuş falan ya. Yok. Bir iki bir gün de yaptı. Bak bir ya, ne ki? Ben öleceğim. Yaşlanmışım. Bir gün gelmiş demiş ki ya sen ölmez misin demiş ya. Attık dayanamamış kanınıca. O da demiş ne oldu ki demiş ya sen neler de içi şey katıyorum artık demiş. Canından bezmiş demiş ya. O demiş ya. Daha demiş Bismillahirrahmanirrahim oturup okuyorum sabahı tamam. Sehir beyin demek. Ama siz şey sakın okuyduk diye denemeyeceksiniz. <gülüyor> Sizle de uğraşamam Allah'ım. Siborto bana öde etmesin, bana gel. Sen mısın, bana. Bismillahirrahmanirrahim, i̇bn Abbas Khan'e var, adam geldi, Resulullah şikayet etti. Ya Resulullah, başımdan belanef oldu. Bütün ahlaklar üstüme yargı dedi ya. Resulullah sallallahu anh, ben Sabah, her sabah, ne diyeceksin? Bismillahirrahmanirrahim nefsi ve ehli ve bari. Ne kadar kısar? bir daha tekrar et. Bir daha tekrar et. Derdiden Her şey benim ağzımdan ve ezberliklesin. <gülüyor> Radı Derneği abla nasıl çalışıyor? Çekildiğin on günden bir gün yüklenmişim, gönderiyoruz. Batırdığından gittiler mı Yardımcı olun, destek olun, abone olun. Birkaç fazla aldın da bu hizmetler. Nasıl yürüyecek bu işler? Erkan sandırıyoruz hala. Sahabe diyor, Resulullah o duayı öğretti diyor. Kısa, ne malımda, ne canımda, ne çocuğumdan, bütün afatlar bir anda takdirdim. Ne imanlar da varmış. Burada dolu dua var. Evet. Ölüğü mezara koyarken okunacak dua bile var. Hepsi var. Ama esas bir dua yazdım. Bir dahaki ayda faziletlerini daha da yazacağım. O dua hiç bulamana kadar yazmadım. Sayfa 95'te. Hiçbir kitapta da sizin Türkçelerde görmedim ve göremezsiniz 11 ismişerim. 110 bin kere okunuyor. İslam azam içinde gizli. Bazı dinler 30 sene geçmişler bunları toplama. Malzı bütün mallar acamışlar. Eviyat ne dolaşmışlar. Sonunda bunu bulmuşlar toplamışlar. Biz hazır proje. Altınla taksan bu kadar altın versem bu işin bir bozmasın. Allah sonunda yapmışlar ehline nasip yine de ben derdiğe yazdım bana bazıları diyor burada gizli şeyleri niye yazıyorsun? Ne yaparsın? Ben Zaten adam olmaya da nasip olmuyor ki. <gülüyor> ne yapmıyor? O da sonra diyor ya yine nasıl oluyor adam ehline nasip oluyor. kere okudum otomatik oluyor. 110 on kere okuduğum zaman on birisi 110 Bunlar yüklü. Bunları okuduğum var. Borç mu var? hasta mu var? mı var? Panser. Panser. Allah'ın hepsi hepsi dayanmazsın. <gülüyor> Allah'u hu. Melikun, Semihun, Alun, Kerimun, Halimun, Latifun, Alimun, Mu'eydun, Salimun. <gülüyor> Bu hiçbir <işte> şeriflerdir. <gülüyor> Allah'u hu ne <nefek> penkisi Allah'u <gülüyor> hüve. Yüz on okuyor. Bu da Mustafa Bey'in sahibidir. Allah'a amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Sonunda Tekrar da bizim koydum şuraya, bu ortadan da kesilebilir, ikisi de ayrıldım, arkasında kütlesi var ama ne yapayım? Korkanlar, yatamayanlar, uyuyamayanlar, banyoya giremeyenler, gece korkanlar, korkutulanlar, medreselerde, fıstanebelerde, erkekler çok oluyor. Bu mektup, behemdine geçiyor, sahih hadisdir, kurabe değil. kaynağı da var, Ebu Hüccane sahabinden geliyor. Bu mektup bu. bunu keserseniz, hemen derginlerse bir kafanızın altına sığdıramaz. Bunu geçerse ortadan da gösterebilir. Yani iki tane olur o zaman. Kapının üstüne de korsa, da atlarım olsa. Allah'ın izniyle usulü aleyhi ve sellem manasını vermek için bir vakit çok yok. Arkada manasının kütlesi de var. <gülüyor> Allah'ın Resulü Muhammed'den diyor usul edilmatiyle. Evi çalan, kapıyı çalan, ocağı çalan cindir, şeykandır, şakiktir. Tevk edelim kut diyor. <gülüyor> Tevk edelim diyor. Aslında başımız için geliyor. E ben de peri geliyor, adam aşık oluyor. On ikili mi hamamcı ediyor? Adam hanım yanında diyor her gece kalkıyorum diyor banyol. Hanım diyor ki ya bir şey yapmadım. Ne bu rengah? Suları eskildin ya. İstiyi bilir mi ya? <gülüyor> adam diyor ya adam diyor ki sallatın iç bana bu peri diyor. Beni ifade ediyor. Neler çekenler var? Ya şu kağıtlar da kursun dışına kapatın diyor. Bak ne yapıyorum bekle burada. Aşık mısın? Haris misin? Düşkün müsün? ne dediği için diyor. Ter çek diyor. Canlılara git, putlatıp ya. Zıddıklara git bırak beni bir mektubu diyor ya. Bu ne bir çifti ya? Bu ne ağır bir mektup. Allah'ın izniyle o bir mektubuyla yatalım inşallah. <gülüyor> eee ama ben zaten kendim okuyorum kendime göre böyle böyle çiftlerin bir şey gelen de yok yani. Ben bildim bileli, rahat rahatlatıyorum ha. <gülüyor> ama böyle sıkıntı gelen olsa bu mektup başını altına koysun. Kendini okursan en tesirli teslisi okumaktır. Yapmadan hemen okunacaklar. Çok tesirli. Ama bazen o da yetmiyor. Habibullah'ın mektubu yetişir inşallah. Asilel-i Aleyküm in derdisi kaç kitaba beden? Elbette kitapta bulamazsın. Burada bir bu. En anla tamamlar. Çıkarken alırsınız. Esas mesele destek olun. Birkaç kişiye hediye verin. Abone olun, oldurun. Bu ekrası kaldıralım, bu hizmetleri yürütelim inşallah Allah. Evet, Şeyh Bayram hocam hakkında bir kitap hazırlandı. Bunu da size getirdik. Kıymetli hocamız Allah rahmet eylesin, kamerun olsun. Bu şehit olan hocamızın Efendim şey bunda. 1900 e, hayatı, mezuniyet kesi Hayattaki tek yazılı eseri, 78 yılında hadis tefsir bölümünden mezun olduğunda yazmış Girikli Sınıfaşa hakkında yazmış bunu Onun hayatı tefsirinde yerine anlatmış bu kitapta Notları, sözleri, şiirleri, mekaleleri, mektupları, sohbetleri, albümleri Bayram hocamızın çoğu çocuğuna da bir hayır yani ulaşacak. Bu itibarla basılmış. İnşallah bu eserden de istifade edelim. Hocamıza bir defa olmak üzere. Benim de hapisten yazım istediler. Dışarıdaki hocalar diye bir sayıma, bir küçük sayıma göndermiş. Ben hapistek bir küçük sayıma yazı gönderdim. Bu kitapta da Bayram Hoca hakkındaki görüşleri de vardır. Ve tanışmışlıklar, hukukumuz vardır. İnşallah bu kitapma size duyuruyoruz. Korsanlarına dikkat edelim. Hukuk ve yayınlarından çıktı. Korsanları da çocuklarıyla iltibatsızdır. Korsanlarından sakınalım. Kul hakkına gir girenlere ortak olmayalım. Bunu da duyuruyoruz. Şimdi önümüzde inşallah arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Kesin değil. Eee mahkeme benim 17 Mayıs ile 30 Mayıs arasında sadece önlüğe gitmek için yasamı kaldırdı. Sadece önde için gülme olarak e, öyle mi görmüşler ben de bir şey demedim fakat efendi nazirlerine de soracağım tabii İnşallah. Andre için soranlar oluyor kesin konuşamıyorum ama yasa 17 Mayıs'la 30 Mayıs ay arasında kalkmış bulunuyor yani yurt dışı yasa bir kere yine ünlü için özel bir karar verdiler bundan dolayıdır ki Andre için soranlar var merak edenler var ama ancak 17 maçı da 19 maçı arasında gidilebilir. Bu yüzden de Efendı Hazretlerimizden yarın istişaremi yapayım. İzin buyurursan takipte zaten 11-12 gün oluyor bu aradaki günde az zaten demin dediğim üzere onu Lale Gül Efenden, radyodan e, ilanları takip edersiniz veya internet sitesinden takip edersiniz. Bu yüzden merak edenler gelmek isteyenler olursa bize de izin efendi Hazretlerimizden izin çıkarsan ona göre bir ümmet Allah nasip eder inşallah. Böyle bir durum marble çıktı merak edenler, gitmeyenler var, geciktirenler var, haber bekleyenler var. Tarih olarak söylüyorum ama izin efendiden çıkarsa diye şak koşuyorum. Ben ona sormadan işler nerede iş yapan kendi kapama. Ona göre hareket edeceğiz. Allah hayırlısı nasip edersin. Evet, dua edenlere dua edeceğiz. Amin. Bu hadem operasyonu Allahu ekümelen aleyküm selamü selamü aleyhi'l mustafı. Allah bin Maaleel Sallallahu taala aleyhi ve sellem ve selamu aleykum ye Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem ve selamu aleykum bele Allahuna poochukla ayda ayda ayda kalbimizden sana ayandır ihsan ile amin Boğuşlarımıza edalara fişan eyle, felanlardan versin eyle, cübbelerden deli eyle. Aram yok bana seyf etme, Allah'ım felanlarınızı geniş eyle. Ya ruhlar siz insanların cinleri şerlerini bizden sarf eyle, şerlerini dehme eyle. Ya Rabbi okuyan talebelere keskin karar faydalı bir anda seyf eyle. eyle. Askerimize, polisimize, bizi korundukları gibi niyetler, muhafazalar seyf eyle. Vatanımız iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle kamalane düşünnek merkezinde cemeyle kur'ani bir nizamda sui beyle amin İslam düzenini İslam nizamını ve İslam şuurunu her ferdimize hakim eyle ya rabbe <gülüyor> amin ya rabbe katılmış olan gazilere şehitlere rahmet rahmetleyle kabirleri nur ile dereceleri aleyle gönlü ciddi olan bundan kendileri kayrol mükafatlandır ya rabbe amin yani. hastalarımıza acil şifa verle derdimizde deva var ikram eyle vera halvarun mersiyle ayağ. Allah'ın şifaları ikram eylesin. Yarım ameliyat olanlara muvaffakiyetler, başa ameliyat olanlara vesile eylesin. Sen bütün hastaların ayarını İslamiyeti yaşamak ibadete kuvvetli kıl kork bize. Şifalar ihsan eylesin. Amin. Azere gidecek <Gülüyor> olanlarımızı yasanı emanete bitsin muavazayı. Hayız vazifeleri kimmet nasil eylesin. Eyle. Namazda abdestten, zikirden, duadan, gaflet etmekten muavza eylesin. Hangi vazifede, hangi önemli kurumda olsak olalım, seni zikirle, şükürle yaşamak nasıl yürüyün? Amin. Ya abimele alemin veyakaybinle asılıyım veyakaybinle fâdım. Cemaatimizden vefat edenler, efendim ben, hapisteyken Oktay Çukumçu kardeşimiz, ve kızıyla beraber trafikte bazı vefat etmişler. Onlara da rahmet eyle, Rabbimden nur eyle, bu cemaatin geçmişlerinden de ünlünün ünlünden ver vahim şahat eyle. Amin. Ya abim, azamları olandan azamlar deforum icale eyle. Rabbi, Efendi, abimizin, büyüğümüzün kıymeti ııı e, eşi kıymetli annemize rahmet eyle, kabrinizluğum eyle, demediz nali eyle. Bizi çok severdi, bize çok itibat ederdi, bize ikram ederdiler, dua ederdiler çok. Ya Rabbi sen onu da hayırlı mükemmel ya Rabbi. Bütün geçitlerimizi ve az annemizin de ruhi için. Bir şehadet buyurun. <gülüyor> Dağlar efsane rahmetler halinde, kadillerine şu saatte muldon topaklarla ithal eyle, inisal asıl Amin eyle, eyle. ya! Bize de arkadan böyle okuyacaklar yetiştir, yavru! Amin! Ve yavru nâsûrîn ve yavru nâsûrîn Sen koldun gireminle yavru ânîn yelîn yelîn yelînû cahînîn dîn âzâdîn eyle. Son nefese imânîn yelîn, hüftü fâfî fâfî fâfî fâfî ne dilek tutanlar, ne Murat'la gelenler, ne korkuyla gelenler varsa Allah size hatta emin eyle. Ya Rabbi, hayırlı Murat'larımıza nail eyle. Korkuklarımızın kurtar Ya Rabbi bizi. Eman ve güvence ver Ya Rabbi. Canımız, malımız, imanımız hususunda emniyet efsaneyle. Ya Rabbi,